Mesela alimler bazen şöyle başlık atarlar derler ki, kasa isul akıdetil e, İslam'ı, İslam akidesinin kasa isleri, hususiyetleri, yani özellikleri. Tamam mı? Tabi al kasa is, cemu, xüssisa, xüssisanın çoğuludur. Al kasa is. Mesela dersin ki, xssu bi şeyi, xssan ve xususan ve xususiyetan ve xüssisa, ixtssu bkeza, ay xssu bihi fa fa ihtassa wa takhassasa Dersin ki khassahu bi şey, khassan wa khususan wa khususiyatan wa khassisah. Wa ihtassahu bi kadha ay khassahu bihi fa ihtassa tamam. Bu lügat olarak e, kalıpları. Peki ne demek e, özellik?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 Yani bi Kur'an'dan birşey nette. Mesela Allah Kur'an'da uyarıyor ki "Al-Yaum Ma Lekum Dîne Ve Etmel Aleikum Ni'meti Ve Razi Tu Lekum Ma'ide Sûresi" cümlen jeydi. Bugün sizin dininizi tamamladım. Bak dikkat et bu laflara. Bugün sizin dininizi ne yaptım? Tamamladım. Ve Etmel Tu Aleikum Ni'meti Ve üzerinizdeki nimetimi de şey bugün sizin dininizi kemal ededim. Ve Etmel Tu Aleikum Ni'meti üzerinizdeki nimetimi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 Akide adı altında yazdığı eserlere bak. Hep böyle mücmel, kapalı, ihtimalli, çetrefilli lafızlarla doludur. Kesinlikle bir avamın okuduğu zaman hiçbir şey anlayamayacağı. Hatta kendi alimlerinin dahi binbir zorlukla anlayabileceği ıstılahlarla akidelerini anlatıyorlar. Ve bu ıslahlardan ne Ebu Bekir bahsetmiş ne Ömer bahsetmiş ne Osman onların tabiyle zavallılar. Zavallı Ebu Bekir Osman Ali radıyallahu anh. Hiç bilmiyordu bu ıslahları.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 Allah ayetine buyur: ve el-Övalu, el-Aakhiru, el-Zahiru, el-Batintu. El-Öveldir, Yani ilkdir, sondur. evveldir öveldir zahirdir, batındır. Nabi Sallallahu Aleyhi ve Sallam bu dört ismi Müslümanlere kalesi açıkladığı zaman: "O el ve entel-Öval, veleyse kabul şey. Sen, översin, ilksin, bir önceğin yoktur. Ve entel, Aakhiru, sen ahirsin sonsun, senin sonran yoktur. Yani senin bir bitişin yoktur."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 bir topluluğa kin duymanız sizi adaletsizlikten uzaklaştırmasın ayetini tam anlamıyla muvaffakat etmişlerdir. Sen i̇bn Teymiye kin duyabilirsin. Ama o seni adaletsizlikten uzaklaştırmayacak. İbn-i Teymiye'ye getirin meydan okuyoruz. Kitapları ortada basılmış. Buyurun getirin önümüze koyun. İbni Teymiye nerede Allah cisim demiş. Bilakis al sana kaynak birçok yerinde. Ama en meşhur kitaplarından birisi olduğu için söylüyorum. minhac Sünne.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 E Allah arşın üzerindeyse arş onu taşıyor mu deriz ki gayb. Ellezine yu'minuna bil gayb. Onlar ki gayba iman ederler. Derler ki de, deseler ki işte Allah arşın üzerindeyse arş onu taşıyor mu deriz ki ellezine yu'minuna bil gayb. Onlar ki gayba iman ederler. Ders ki derseler ki siz Allah'ın eli vardır, de, gözü vardır, ayağı vardır dese, de, derseniz Allah'a cüzlere bölürsünüz. Der, deriz ki bu gayb'dır. Ellezine yu'minuna bil gayb. Onlar ki gayba iman ederler.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 Ka herhangi bir kavmiş etti, kuşattı kapsadı demektir. Tamam. Mesela dersin ki, işte mlebi sev, sev bile ihtimal etti, elbise ile ihtimal etti. Yani ney? İza edarhu ala cedih kullihi. Yani bir insan herhangi bir elbiseyi bütün cesidine dolandığı zaman o elbise onu şumul etti der dersin. Yani kapsadı, tamam? Şumul bu demek. İslam akidesinin şumul olması. Yani e, şumul bu demek e, lügat olarak. Peki İslam akidesinin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 Bunun mesela yine delili işte El ekmel bugün sizin dininizi tamam veriyorum. Şimdi durum böyle olunca bak İslam akidesinin şumulü olmasını sadece normal dini olarak bakmayacağız. Yani şu manada dini olarak bakmayacağız. Bu demek değildir. Bizim sosyal yaşantımıza bir dahli yoktur İslam'ın değil. Akidenin dakli vardır. Tamam mı? Yani senin bütün hayat nizamını yaşayış şeklini belirler İslam. Resul.